Buyurun okuyalım. ilahe illallah ve Bu kelime tasdik edilince insanlar imana gelince Rabbimiz namazı ilave etti. Miharat gecesinde namaz farz edildi namazla tasdik edilince Rabbimiz zekatı ziyade etti, ekledi. Zekatla tasdik edilince inanılıp yapılınca Rabbimiz orucu ilave etti. Oruçla tasdik edilince Rabbimiz hacci ekledi. Daha sonra da cihadı kattı ve böylece dini mübin İslam'ı ikmal eyledi tamamladı İslam'ın şartları beş bir rivayet altıdır altıncısı da cihattır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramdan birine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 Oruçlan, rufla had, cihat, külfetli işler, bedeni yoruyor. Benim vücudumun kuvveti yok, zayıftir, hastadır, yaşlıdır. da paraya dayanıyor, bende para gücü de yok. Nasıl olacak deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La sadakete ve la ciha febümetedhulül <gülüyor>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 Rabbimizin biz inanan kullarına nidasıyla başlıyor ya eyyühellerine amenû ya harf-i nidadır seslenme harfidir dostun dosta çağrısıdır Rabbimiz bizim Mevlamız, sahibimiz dostumuz, en büyük dostumuz o bize sesleniyor bense seslenmesem ben sizi hak ve hakikate çağırmasam cehennemin dibine gidecektiniz dönün bu yana bakalım bak neler size emredeceğim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 Ev yanıyor. O vakit kaçmanın yolunu arar ama uyurken anlamıyordu onu. Uyanınca anladı. Onu. Adam sarak hastalığında bir bayılıyor, ateşe düştü anlamaz o. İşte demek ki ayık olmak lazım laf anlamak için, kar zarar anlamak için ayık olmak lazım. Rabbimiz, ey yuha ey Yuhā ne demek? Kafa gözleriniz açık, tavşan gibi ayakta uyuyorsunuz. Uyanıkız zannediyorsunuz. Halbuki uyuşuğun birisiniz. Dünya işlerine uyanıksınız. Ahiretten bir haberiniz yok, kafilsiniz. Uyanın. Ben sizi dünya ahiret saadetine çağırıyorum. Ellezina <gülüyor> amenu. Ey inanmış kullar. Rabbimiz bizim imanımıza şahitlik ediyor elhamdülillah. Siz müminsiniz buyuruyor. Ben sizi kabul ettim buyuruyor. İmanınıza şahitlik ettim buyuruyor. Ve kefa billahi şehîd. Şahit olarak Allah yeter.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 işte Burada da en inananlar buyurulduktan sonra İslam'ın Beş temelinden Birisi Bize emrediliyor Kütübe aleyküm ussiyâ Oruç size farz edildi Ne güzel oldu Elhamdülillah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 sipar gibi, periz gibi küçümsersen anlaşılıyor ki dinsiz imansın, birisinde böyle konuşuyor. Böyle konuşanları uyarın. Tehlikede dinler. Oruç size farz edildi. Oruç nedir? İmsak'ten iftara. İmsak, bu takvimlerin imsak dediği vakit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 sizin içinizde en çok sevdiğim orucunu en evvel açanınızdır. Tabi hatta Allah-u Teala buyuruyor kullarımın içinde en çok sevdiğim en evvel iftar yapan. Neden? Sahuru da geç yapan. Adam şimdi yatmadan evvel teravih kılıyor gidiyor kahvede oturuyor lak lak lak lak geliyor saat bir de iki de neyse yiyor bir şeyler yatıyor aşağı. Ne sabah namazı var ne bir şey var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 Kulluğa bu yakışır. Diklenmek yakışmaz. Boyun kırmak yakışır. Onun için niye geç yapıyorum. Ya e, dayanamıyorum ben acizim ya Rabbi. Son vakitte yiyorum. İftarı niye acele etmem? Bekliyorum eli kulağında ezan okunsun hemen iftar diyeyim. e ben kulum acıktım dayanamıyorum. Rabbim o zaman acıyor bize. Geç bırakan adam geceleyin oruç tutmuş oluyor. E akşam ezan oldu gece girdi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 Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Hamsü müfattırına sahin. Beş şey oruçlunun orucunu bozar. Bozar demek, oruç bozuldu, güne gün veya kefaret lazım geldi manasında değil, sevabını giderir. kedi bu yalan. Bir adam oruçluyken bir yalan söyledi, o orucun hayrını gör, sevabı gitti. Vel gıybetü, oruçluyken bir Müslümanın ardından arkasından istemediği bir laf etti, gıybet. O orucun Hayrı gitti. ve ne mi Dedikodu. Oturdum bir yerde şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Oruçluyken o orucun sevabı gitti. İki tane kadın geldi. Ya Resulullah dediler. Bir oruçluyuz. Akşam iftar edecek, orucu açacak da bir şeyimiz yok. Fakiriz. Bize Beytül Mal'dan bir şey erzak akşam iftarlığına. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki siz iftar ettiniz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 İki tane yumurta üçün işte vallahi beşe aldım, billahi şu kadara satarım. Ne bunu, Allah'ın adını yalan yere konuşuyorsun ya. Doğru yere bile konuşmamak lazım. Çünkü insanın ağzı yeminine alışır, rastgele yerde Allah'ın adını kullanır, helak olur gider. Memleketi ıssız eder onun uğursuzluğunun belası. Yalan yemin çok kötü. Ve nazaru bi şehvetin, şehvetle bakış... Çıplak kadınlara, çıplak tergilere, çıplak gazetelere, filmlere veya sokakta geçen canlı çıplaklara, dört ayaklılara bunlara. Bakarsanız şehvetle o orucun da sevabı gitti. Ee, onun için dikkat edelim, orucu muhafaza edelim. İşte özel kulların orucu neymiş? Bütün haramlardan oruç tutarlar.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 mahalle vereyim İstanbul İstanbul'u ver. türkiye'yi versen daha iyi ol dünyayı versen daha iyi ol hiç doymuyorsun değil mi toprak doldurasın ama ahiret işine geldi mi cennete girelim de koca çöpçi olsak da idare eder cennette ne çöp var ne çöpçi var çık dışarı <Gülüyor> sen ahireti küçümsüyor musun cennetin en üstüne çıkayım desene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 başım ağrıyor e tabi oruç hele bir de sigaracı dumancı ise o akşama yakın hepten tüsüleniyor <gülüyor> yanıma yanaşma barut sinir hastası. İkindi ile akşam arası kulaklar düşüyor öğlen ikindiye kadar akşama doğru tam açlık öyle ne hoş oluyor be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 Ondan sonra dedi ki hoca diyor oruç tutuyorum ama diyor. <gülüyor> şehvetim de diyor kırılmıyor diyor. Nasıl kırılacak? Tabağa kabarır. E böyle yiyen adama oruç tutmasaydın o kadar yemeyecektin ha. Çünkü oruç tutmayan adam sabah öğlen böyle çatmak ne buluyor sayıyor. Oruçlu olunca şimdi e, bir üç öğünde yediğini bir öğünde yiyince ne oldu? Daha beter nauzu ne insandaki nefis ve şehvet kabarıyor. <gülüyor> Bunları unutmayın. Lehallekin tettefuz. Oruç tutun, takva olun, haramlardan sakının. Efendimiz sallallahu ve sellem gençlere şöyle buyurdu. Ya masharaş şebab, ey delikanlılar. Men istita'e minkumul ba'te felyetezevved. Evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Fe inne yagdül basral ahsanul lil Evlenmek gözü haramdan korur, namusu korur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 ne boyunuzlu namussuz şerefsiz bunlar. Bunu sosyal hizmeti mi olur? Zina evi açacak. önüne de getirmiş kurban kesiyor tekbirlerle efendim vatan millete hayırlı olsun diyor. Böyle dinsiz bunlar ya. Gazetenin baş sayfasında hem de bilmem nerenin ninnesi. Bu olur mu? Kim demiş sosyal hizmet? Vicdansız. Dinsiz imansız. O 5 yıldızlı otellere vereceğim paralarla vatan millete evlendir evlendirsene.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 Şehvet ateşinden yansam bile Zinaya düşmeyesin Oruca devam edesin <gülüyor> Oruç onu keser Enemedir Gençler Evlenme gücü yetmeyenler Sıralı oruç Hem sevap hem de nefisleri Kırgın olur elhamdülillah Resulullah böyle tavsiye etti Sallallahu aleyhi Evet Orucun faziletleri saymakla Bitmez arkadaşlar bir hadisi şerif rivayet edeyim. <gülüyor> Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Kullu amel ibni ademe lehu illa s-savf oğlunun bütün yaptığı ameller onun içindir. Namaz senin için. Hac senin için, zekat senin için, umre senin için, sadaka senin için. İlla s Oruç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 Rızamı vereceğim, cennetimi vereceğim, cemalimi göstereceğim. Bundan büyük cevap mı Bu oruç. Lissahim-i ferhatan. Oruç sudan iki kere seviniyor. Ferhatun hine yuftır. Bir, iftar ettiği zaman adam. Ciğeri de çok parçalanmış. Böyle hararetli bir zamanda da çalışmış, ter atmış. Yani hakikaten hazır bir ciğeri kurumuşsa, o su giderken boğazdan aşağı, o ne ferahlanıyor? Ve ferhatun hine yelka rabbehu.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 Denizin köpüklerinden çok, gökteki yıldızlardan çok, yağmur damlalarından çok, kum tanelerinden çok, ağaç yapraklarından çok, meyveler, meşrubatlar, yemekler, lezzetler, u hepsi getir. Adam kabirden çıkarken, ne diyorlar ona? Buyur, yiyin, için. Allah Allah. Niye? Dünyada çok çektiniz de onun için. Külü veşravu. Kolo içrabu hani amm bima eslef tum fi aliyami al khaliye. afiyet olsun. Hazma hasan olsun, kolay gelsin. Neden? Dünyada çok çektiniz. Ne çektiniz? E benim için aç susuz durdunuz ya. O diyor. E oruç tutmaya ne denecek? sen dünyada çok yedin içtin hiç benim de oruç tutmadın şimdi zekkum ye gışlin ye, ye. cehennemde pişmiş ateş meyveler ye dikenli zekkumları yut e, hamim hiç hamim son derece kaynatılmış kızdırılmış su onun bir damlası dünyanın dağlarına düşecek olsa hepsi akar ondan iç başından aşağıda dök dökün Tabii, arkadaşlar bu şaka mıdır allah Teala seni aç susuz durduruyorsa buna neler hazırladığını düşünsene o sana boş iş yapan. hadisi şerifte buyuruluyor üç şeye devam eden Allah'ın hakiki dostudur üç şeyi zayeden Allah'ın hakiki düşmanıdır Allah Allah men hafaza ala selazin Allah'a velin yollay <gülüyor> hakk'a ve men layyahu hunne fe'acubullah hakka. Neymiş lan? Esalatü ve savmü ve el el-cenabe. Namaz, oruç ve cünüplükten yıkanmak. Namaza beş vakit vakti vaktine devam eden, orucu dikkatle tutan ve cünüplükten titizlikle yıkanan kişiler Allah'ın gerçek dostları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 Şimdi Allahu Teala ve Tefettes Hazretleri Oruçlu kul iftar edeceği vakit Ayaklarıyla yürüdü, elleriyle tuttu, gözleriyle baktı, kulaklarıyla duydu, dilleriyle konuştu, kalbiyle düşündü Bütün günahları affedin İftar sofrası Aff-ı sofrası Ya oruç çok mühim İnnel cinane eştek neyle arbaat nefer Cennetler dört kısım insana aşıktır Bunlar ne zaman ölecek de bize gelecekler diye hazırlanmış, donanmış, bekliyor. saimi Ramazan, birincisi Ramazan-ı Şerif orucu tutanlar. Ve tehalil Kur'an, ikincisi Kur'an okuyanlar. Ve hafızı lisan, üçüncüsü dillerini haramlardan koruyanlar. Dördüncüsü ve mut'humil Ciran konu komşularını yedirenler. Özellikle Ramazan'da fakir fukaraya iftar ettirenler. Uuu, bunun sevabı sayılmakla bitmez. İnşallah... Önümüzdeki sohbette Ramazan-ı Şerif hakkında çok mühim hadis-i şerifler var. Bugün yetişmez onları da haftaya okuyacağım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. <Sessizlik> Eyyam-ı me'dudat oruç sayılı günlerde farz edildi. Ramazan ayında farz edildi. Femen gane var. İçinizden kim hasta olursa o kadar hasta ki oruç tutarsa daha beter hasta olacak veyahut da tutmaya hiç de gücü yetmiyor.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 ama öyle bir olur ki mide ülseri feci bir ülser olur, kanama yapar veyahut bir insülin vuran şeker hastası sabah akşam iğne vuruyor yemedimi mi şeker düşüklük komasına girer bu gibi hastalıklarda müslüman doktor namazlı abdestli müslüman doktor tutamazsın dedi mi e, tutar da komaya da girerse o da intihar olur o da intihar olur o yok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 Kaç gün hastaydı, kaç gün tutamadı yolda, o güne gün, güne gün tutacak. ''Ve alellezîne yutîkûneû'' Hiç gücü yetmeyenler ne yapacak? Adam, yaşlı veya çok hasta, hiç gücü yetmeyenler ne ''Fidyetün'' Fidye verecek. Nedir o? ''Tam miskin'' Bir fakir doyumudu. güne, güne bir fidye. E şimdi bu nasıl ayarlanacak? Buğday ekmeği olursa katık şart değil.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 Ne kadar fazla verirseniz o kadar hayırlıdır. Ne yaparsın? 10 bin, 20 bin, 50 bin, 500 bin ver, zenginin gününe tutamıyorsan, fakir bu kadar, sebep Vermek her zaman için kar. Ee, evet. Rabbi'miz buyuruyor ve ente suumu gayrülle <gülüyor> kum, yine de tutsanız temente tablana gayran febo gayrülle. <gülüyor> ben en azından bir fakir doyumu fidye koydum ama